Kaza ve kadere iman da Müslümanlarca bir esastır. Bunlara inanmak, Yüce Allah'a iman esaslarından sayılır. Allah'ın varlığını ve birliğini bilen, O'nun kainata tek hakim olduğuna inanan bir insan için kazaya ve kadere iman etmemek mümkün olamaz. Hangi mümkün şey vardır ki, Yüce Allah dilemediği halde O meydana gelebilsin.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 kazayı rıza göstermek maksiye rızayı gerektirmez. 69 Kaza ve kadere imanın faydasına gelince şüphe yok ki insan bu iman sayesinde Allah'ın yaratıcılığını, kudret ve hakimiyetini tanımış olur. Böylece ruhu güç kazanmış olur. Ahlak duyguları yükselir. Hayata büyük bir güçle atılır ve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 huzur içinde üzüntü çekmeyen bir kalp ile hayat alanında çalışmasını sürdürür. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Talak Suresi 3. Ayet Kaza ve kadere iman sorumluluğa engel değildir. 70 Kaza ve kader insanları iradelerine,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 işini dayayarak, kendisini işin sorumluluğundan beri görmeye hakkı yoktur. 71. Bir insanın kendisini her türlü bir iradeden yoksun görmesi, bir insanın kendisini her türlü iradeden yoksun görmesi, bir zorakilik inancıdır ki bu doğru değildir. Bizim işlerimizden bir kısmı arzu ve irademize bağlıdır. Mesela ellerimiz bazen bir hastalık sebebiyle titrer. Bazen de bunları kendimiz titretiriz. Şimdi bu iki titreme arasında fark yok mudur? Elbette vardır. Birinci titreyiş cebridir. İhtiyarımızla değildir. İkinci titreyiş ise ihtiyarımızla kendi istek ve irademizdedir. Cebri savunanlar çok göre bu iddialarını kendileri bozarlar. Mesela onlardan birine bir kimse bir tokat vursa, Hemen kızarlar ve karşılık vermeye kalkışırlar. Oysa kendi iddialarına göre o kimseyi suçlu görmemek gerekirdi. Çünkü tokat vuran bu işi yapmaya mecburdur. Onun için sorumlu olmaktan beridir. Bir de cebi iddiasına kalkışanların kendi inanışlarına göre yaptıkları iyi işlerden dolayı Yüce Allah'tan bir mükafat beklememeleri gerekir. Çünkü o işler de bir kader neticesidir. Onlara göre kulun bu işlerde bir tesir yoktur. Yaratan Allah'tır. Kötü işlerinin sorumluluğunu kabul etmedikleri halde iyi işlerinden nasıl mükafat bekleyebilirler? Aksine olarak insanın her işi yapmakta tamamen kudret ve iradeye sahip olduğuna her şeyi başardığına inanmakta kaderiye mezhebine sapmaktır. Bu da doğru değildir. Bu durumda insan kendisinin bir nevi yaratıcı sanmış, ve Allah'a olan bir sıfatı takınma cesaretini göstermiş olur. Sonuç İnsan kasiptir. İradesiyle işi kazanır. Yüce Allah da işi yaratır. Bu dünya bir imtihan alemidir. Yüce Allah hikmeti gereği olarak insanlara güç ve kudret vermiştir. Bu sebeple de kulu sorumlu ve yükümlü tutmuştur. İnsan yaratıcısının bu ihsanını hayırlı işlere harcarsa hayır, hayır,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 insana ancak çalıştığı vardır Nem Suresi 39. ayeti kerime